Günaydın. Daha önce hiç ALS hastalığını duymuş muydunuz? Aynı zamanda motor nöron hastalığı olarak da anılan merkezi sinir sisteminde omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin kaybından ileri gelen bu hastalık milyonda bir görülüyor. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak isteyen Seda Yuvarlak, Sağlık Bakanlığı'na yönelik bir kampanya başlatmış. ALS hastalarına ve ailelerine destek olunmasını talep eden Seda diyor ki, Eminim daha önce çok azınız bu ismi duymuştur. ALS hastalığı çok nadir görülen bir kas hastalığı. Sebebi bilinmiyor, tedavisi de yok. Süreci çok zorlu olan bir hastalık. Üstelik sadece yaşayan için zor değil, hastanın çevresindekiler için de hem manen hem madden göğüslenmesi çok zor. Bunun içinde genelde zengin hastalığı olarak bilinir. Hastanın ihtiyacı olan sağlık materyalileri biraz pahalı. Maddi imkanları olmayan birçok ALS hastası evinde bu hastalıkla tek başına mücadele etmek zorunda kalıyor. Sevdiğiniz birinin gözünüzün önünde eriyip gittiğini düşünün veya sizin hastalığa yakalandığınızı, yapabileceğiniz tek şey var. O da onun veya kendinizin bundan sonraki yaşamında yaşam kalitesini arttırmak. Çünkü elinizden daha fazlası gelmez. Gelin birlikte bu kampanyayı büyütelim ve insanların ailesi hastalığının ve hastalığın getirdiği maddi manevi yüklerin farkına varmalarını sağlayalım. Onların sosyal yaşayabilmelerine, yaşadıkları bunca zorluk içinde gülümsemelerine destek olalım. Unutma milyonda bir bile olsa bu sen olabilirsin diyor Seda. Sıradaki haberimiz Tokat'tan. Kampanyayı başlatan Ahmet Pasinlioğlu, Turhal Belediyesi'nin başlattığı kartlı elektronik su sayacının iptal edilmesini talep ediyor. Kampanyanın muhatapları İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tokat Valiliği demiş ki su hayattır susuz yaşam olmaz. Ahmet kampanyasında demiş ki Turhal Belediyesi'nin 2011 yılında başlattığı kartlı elektronik su sayacı insanları çineden çıkartıyor. Paraya göre su yüklemesi yapılan bu uygulamanın birçok sıkıntısı var. Suyun bitip bitmediğini öğrenmek için su sayıcına gidip kartı tutarak içinde kalan miktarı bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde banyoda yıkanırken sabunlu kalabilirsiniz veya tuvaletten çıktığınızda ellerinizi yıkayamayabilirsiniz veya gece bir an ortada susuz kalabilirsiniz. Ekseriyetle yaşlıları ve evde hastaları olanlar için bu uygulama adeta bir cehennem. İşin mali boyutuna gelince... 300 liradan satılan saat tüketicinin cebinden alınmakta. Bu sistem bugün sadece Tokat ilçelerinde başlayıp Türkiye'nin hiçbir ilinde de henüz başlamamış. Hangi akla hizmet bu sayıcı piyasaya sundular? Birilerinin ceplerine milyarlarca lira aktarılırken bu uygulamadan mağdur olan biz vatandaşların bu uygulamanın iptalini istiyoruz demiş Ahmet Pasinlioğlu. Tokat'tan sonra Mersin'den bir haberle devam ediyoruz. Kampanya Mersin Büyükşehir Belediyesi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Ekber askere yönelik başlatılmış kampanya başlatan da Berrak Eceoğlu Diyor ki kendisi hayvan bakım evlerindeki zulme seyirci kayınmak istemiyoruz bu koşulların değişmesini sağlayın. Mersin Büyükşehir Belediyesi idaresindeki Gözne Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tespit edilen olumsuz koşulların bir an önce iyileştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bakım evimde. Yeterli mama temin edilemediği için açlıktan ölümlerin gerçekleştiği, hayvanların yaşadığı alanların gerektiği gibi temizlenemediği ve hayvanları sıcak ve soğuktan koruyacak alanların yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Hayvanları koruma kanunu 4. madde H bendinde hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılması ve haşınması esastır hükmü vardır. Hayvanların korunmasına dair uygulamalar yönetmeliğinin belediyenin alacağı tedbirler hükmüne de dayanarak hiçbir hayvan türünün doğasında beton fayans hücrelerde odalara kapatılmak, pisliğine bulanmış mamalar yemek, kışın soğuk su ile ıslanmak, yazın hücrede yanmak yoktur. Hayvanlar belediye bakım evlerinde su ve mama ihtiyaçları uygun biçimde karşılanarak doğalarına uygun koşullarda, yani soğuktan ve sıcaktan korunarak özgürce hareket edebilecekleri geniş bahçeli, kulübeli, topraklı alanlarda yaşatılmalıdır. Bu bağlamda hayvanları koruma kanunu ve hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğine dayanarak şu düzenlemeleri bir an önce yerine getirilmesini talep ediyoruz. 1. Bakım evindeki hayvanlar için belediye tarafından sürekli ve yeterli mama temin edilmesi. 2. Bakım evinde bulunan betonlu dar bölmelerin acilen genişletilmesi, hayvanların hücrelerden çıkartılması, rahatça koşup hareket edebilecekleri bahçeyle geniş bölmeler oluşturulması. 3. Operasyon sonrası ve tedavi sürecinde konacakları bölmeleri ise yerlerin yıkanması sırasında hayvanların kolayca geçebilecekleri bir ek bölme eklenmesi. Müşahide, tedavi ve operasyon sonrası bölmelerin kesinlikle kapalı odalar olarak değil, hava ve ışık alan ayrıca bölmenin her yerinin görülebileceği biçimde parmaklıklı ve kontrollü kolay biçimde yapılandırılması. Beş, bakım evinizde personel ve malzeme eksikliği nedeniyle temizlik yapılamamaktadır. Bu nedenle öncelikle barınaktaki su sıkıntısının giderilmesi belediyeniz tarafından belirlenen yerlere çeşmeler yapılması gereklidir. Ayrıca personelin rahatça temizlik yapabilmesi için yeterli özellikle ve sayıda malzemenin sağlanmasını da talep ediyoruz diyor kendisi. Ve günün son haberi Antalya'dan. Antalya Tuning tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Antalya Milletvekili Menderes Türel. Kampanyanın talebi ise modifiyenin suç olmaması. Antalya Tuning diyor ki Türkiye'de bu sektörden kazanç sağlayan yüzlerce hatta binlerce işveren ve çalışan var. Bu işletme sahipleri ve çalışanlar bu ürünleri satarak araçlara uygulayarak para kazanıyorlar. Yani modifiye denilen burada araba ve motosikletlerin değiştirilmesi Yani otomobil ve motosikletlere uygulanan bu modifikasyon ürünlerinin büyük çoğunluğu yurt dışından yasal yollarla Türkiye'ye giriyor fakat bunları araçlarımıza uygulattığımız zaman yasa dışı oluyor. Ülkemizde birçok şehirde yarış pisti, gösteri pisti ya da araç fuarı alanları gibi modifiye severlerin kullanabileceği yerler mevcut değil. Peki bizler ne istiyoruz? Yasal yollarda aldığımız ve araçlarımıza uyguladığımız bu ürünler ile caddelerde korkmadan dolaşmak, evimizden işimize rahatça gidip gelmek istiyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya gelebileceğimiz trafikten uzak pisler ve alanlar istiyoruz, diyor Antalya Tuning. Bu ve benzer kampanyaları Change.org sitesinde bulabilir. Türkiye'nin her köşesinden vatandaş haberlerini, vatandaş sorunlarını, vatandaş taleplerini bulabilirsiniz. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak dünyayı duyurabilirsiniz. Esen kalın.